İnsan, nefsi emmaresi sebebiyle iyiliği ve güzelliği kendisinden bilirken, kusuru ve kabahati başkasına verir. Mesela, taşıdığı camı düşürüp kırdığında, sanki cam kendi fiiliyle kırılmamış gibi, cam kırıldı der. Camı kırdım demez. Ya da arabasıyla kaza yaptığında, ''Araba çarptı, kaza oldu.'' der. Arabayı çarptım, kaza yaptım demez. Bunlar gibi, ne zaman kendisinden kötü bir şey meydana gelse, suçu başkasına atar. Hatta misallerimizde olduğu gibi, kendi başına hareket edemeyen, cansız eşyalara bile isnat eder. Asla suçu üzerine almaz. Hatta nefsin bu mertebesi en çok zayıf not alan öğrencilerde gözükür. Zayıf notları her zaman öğretmen verir. Onlar asla almaz. Bununla birlikte eğer o kişiden güzel bir şeyler çıkarsa, nefis o zaman o güzelliğe hemen sahip çıkar, kendine mal eder, kimseyle paylaşmaz. Dersinden zayıf bir not aldığında, öğretmen verdi diyen o öğrenci, geçer bir not aldığında, asla öğretmen verdi demez. Onu ben aldım, ben başardım der. Ya da arabasıyla kaza yaptığında, Araba çarptı diyerek suçu arabaya atan kimse ani bir refleksle kazadan kurtulduğunda araba kurtuldu demez. Direksiyonu bir kırdım kazadan kurtuldum der. Misalleri çoğaltmak mümkündür. Sözün özü insanın iyiliklere ve güzelliklere sahip çıkarken kötülükleri ve çirkinlikleri başkasına isnat etmesidir. İşte kader ve cüz'i iradeye iman, bu noktada insanın nefsi emmaresini terbiye eder. O kişi, güzellikleriyle gururlandığında, kadere iman karşısına çıkar ve der ki, haddini bil, bunlar senin kaderinde yazılmış, yapan sen değilsin, bu güzellikleri sana kader taktı. Nasıl ki kuru bir üzüm salkımının, dalına takılmış olan üzümlere sahiplik iddiası batıldır, zira o kuru dal, o leziz üzümlere sanatkar olamaz, belki o üzümler ona rahmeti sonsuz Rabbi tarafından takılan hediyelerdir. Aynen sen de öyle kuru bir çubuksun. Sendeki bütün güzellikler de, Kaderin sana bahşettiği hediyelerdir. İşte, kadere imandan bu dersi alan insan, kendindeki güzelliklerden dolayı böbürleneceğine şükür ve hamd etmeye başlar. Eğer o insan, işlediği kötülükleri başkasına isnat ederse, bu sefer de karşısına cüz'i iradeye iman çıkar ve der ki, mes'ulsün ve mükellefsin. Bu kötülük senin malındır. Çünkü onu sen istedin. İşte kadere iman, nefsi gururdan kurtarmak için, cüz'i iradeye iman ise, kişiye mes'uliyetini bildirmek için iman hakikatlerinin arasına girmişlerdir.